Ve Celle'nin bir diğer ismi El-Hamid ismidir. Allah el -Hamid'dir. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de tam 17 yerde El-Hamid ismini zikretmiştir. Allah Azze ve Celle Fatır Suresi 15. ayeti Kerimesinde ya اَيُّهَا النَّاسُ An tumul fakıra o ilah, vallahu, o al hamid. Ey insanlar sizler Allah'a karşı fakirsiniz sizler Allah'a muhtaçsınız, vallahu, o al ganiyul hamid zengin olan hiçbir şeye muhtaç olmayan ve hamid olan yani övgüye değer övgüye layık olan ancak ve ancak Allah'tır buyurmuştur. Ve yine Allah azze ve celle le ve men inna ma Her kim şükrederse muhakkak kendi nefsi için şükreder. Ve men kafara fe inna Allah hamid. Kim de Allah'ı inkar ederse Allah ganidir, hiçbir şeye muhtaç olmayandır ve hamittir, övgüye layık olandır buyurmuştur Allah Azze ve Celle. Demek ki kardeşlerim Allah Azze ve Celle her şeyiyle hamd edilmeye layık olan zatıyla, isimleriyle ve sıfatlarıyla övgüye layık olandır Allah Azze ve Celle ve Allah Azze ve Celle'nin bütün isimleri en güzel Olandır Allah Subhanahu ve Teala. Allah azze ve celle sıfatlarıyla hamdtır, fiilleriyle, hükümleriyle, adaletiyle ve düşmanlarından intikam almasıyla hamdtır, övgüye layık olandır ve ihsanıyla, fazlıyla, lütfuyla kullarına karşı Allah hamdtır. Hamd edilmeye, övgüye layık olandır Allah Subhanahu ve Teala. Kardeşlerim hamd iki şekildedir. Bir tanesi Allah Azze ve Celle'nin kullarına ihsanından dolayı onu hamd etmektir ki bu da nedir? Şükürden bir parçadır. Şükürle e, alakalıdır ki bu hamd etme ancak ve ancak kemel, kemal sıfatlara sahip olan olana yani ancak ve ancak Allah Azze ve Celle'ye yapılması gereken bir övgüdür. Ki bu övgüyü Ondan başkası hak etmez kardeşlerim. Allah Azze ve Celle'ye ne kadar hamd etsek azdır. Ki bununla alakalı birçok e, ayet-i kerimede hamd etme sebeplerini açıklıyor Allah Azze ve Celle. Yani neden hamd etmemiz gerektiğiyle alakalı ayetleri zikrediyor. Ve yine e, Araf suresi 43. ayet-i kerimesinde وَقَالُ Hedana lihaza ve ma kunna Allah. Dediler ki Allah'a hamd olsun. Hedana Bize buna hidayete erdiren Allah'a hidayet etsin. Eğer Allah bize hidayet erdirmeseydi biz hidayete eremezdik. Nedir? Elhamdülillah. Yani burada nedir? Cennete cennete girmeyle alakalı bir e, hamd etme vardır. Ve yine Allah Azze ve Celle Muminun Suresi 28. ayeti kerimesinde وَقُولِ الْحَمْدُ لِلَّهِ min نَجَّانَ مِنَ الْقَوْمِ zalimin Bizi zalim olan e, kavimden kurtaran Allah'a hamd olsun. Bu da nedir? Düşmanlarına karşı e, kendilerini kurtarmalarından ve selamete eldirmelerinden dolayı ne yapıyor? Allah Azze ve Celle hamd ediyor, onu büyüyor. Ve yine Allah Azze ve Celle Gafir Suresi 65. Ayet-i kerimesinde فَدْعُوهُ مُخْلَس۪ينَ لَهُ الدِّينَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Halis bir din. Allah'ın olacak şekilde ne yap? İhlaslı bir şekilde Allah'a dua et. الْحَمْدُ rabbil رَبِّ الْعَالَمْ. Hamd, alemlerin Rabbine olan Allah'adır. Yani bu da nedir? Tevhid nimetine ve ibadeti yalnız ve yalnız Allah'a has kılmaya karşı ne yapmıştır? Allah'a hamd etmiştir. Ve yine İbrahim Suresi 39. ayet-i kerimesinde hamd sebepleriyle alakalı Elhamdülillahillezî vehebelî alel-kiberi İsmail'e ve İshak İn Rabbi lesemi'ut dua Yani yaşamın büyük olmasına rağmen, yaşlı olmama rağmen Bana İsmail'e ve İshak'ı veren Rabbime hamd olsun. Muhakkak ki Rabbim Duaları duyan, dualara icabet edendir. Bu da nedir? Onun e, Allah Azze ve Celle'nin kendisine çocuk bahşetmesinden dolayı Allah Azze ve Celle'ye hamdü sena etmiştir. Ve yine Kehf suresi 1. ayet-i kerimesinde Elhamdülillahi lezî enzale ala abdihil kitâbe velem yec'allehu eyvaca. Bu da e, Allah Azze ve Celle'nin Kur'an'ı indirmesine ve onda hiçbir eğriliğin olmamasına karşın ne yapmıştır? Elhamdülillah diyerek Allah'a hamd edilmiştir. Ve yine İsra suresi 111. ayeti kerimesinde hamt sebepleriyle alakalı وَقُلُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذ۪ي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدَنْ وَلَمْ يَكُلَّهُ شَر۪يكٌ فِي وَلَمْ يَكُلَّهُ وَلِيُّنْ مِنَ ve وَكَبِّرْهُ tekbira. Bu da Allah Azze ve Celle'nin her türlü noksanlıktan münezzeh olmasına, beri olmasına karşı Allah'a hamd vardır. Nedir? Hiçbir çocuk edinmeyen, onun mülkünde hiçbir ortağı olmayan Allah'a hamd olsun. Bunlar da nedir? Hep e, hamd etme sebepleriyle alakalı daha birçok ayette bu şekilde Allah Azze ve Celle e, zikretmiştir. Allah Azze ve Celle kitabını hamd ile açmış ve birçok sureyi hamd ile e, açmış ve yine hamd ile e, kapatmıştır. Övelde ve ahirde, dünyada ve ahirette ve her türlü gözüken gözükmeyen şeyde hamd Allah Azze ve Celle'ye mahsustur. Çünkü o hamd edilmeye Övülmeye layık olandır. Ve yine hayatımızda baktığımız zaman kardeşlerim Allah Azze ve Celle'yi hamd etmeyi gerektiren gerçekten birçok sebepler vardır. Ki en büyük nimet nedir? İslam nimetidir. Allah Azze ve Celle eğer bize hidayet etmeseydi ne biz doğru yolu bulabilirdik ne namaz kılabilir ne de kardeş olabilirdik. En büyük nimet İslam nimeti. Allah'a hamdu senalar olsun kardeşlerim.